Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. C40 Cities yani Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu tarafından hazırlanan yeni analiz, kömürden elektrik üretiminin çarpıcı insani ve ekonomik maliyetlerinin altını çizen ilginç yeni veriler sunuyor. C40'ın yeni raporu Kömürsüz Şehirler: Temiz bir enerji devrimi için sağlık ve ekonomik nedenler. Bugün işletmedeki kömürlü termik santrallerin emekliye ayırmak için planların ve hava kirliliğinden etkilenen 61 C40 kentinde planlanan yeni santrallerin kümülatif etkisini modelliyor. Bu santraller dünyadaki toplam kömür santrali kapasitesinin %68'ini temsil ediyor. Center for Research on Energy and Clean Air yani Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi CREA, Vivid Economics ve Maryland Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan bu çalışma temiz, yenilenebilir enerjiye tam geçişle birlikte kömürün hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasının Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak ve küresel iklim felaketinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurguluyor. Rapor, küresel enerji dönüşümünün aynı zamanda yüz binlerce hayatı kurtarmak ve on yıl içinde dünya çapında 6,4 milyona varan istihdam yaratmak için muazzam bir fırsat temsil ettiğinin altını çiziyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın birçok yerinde fosil yakıtlardan daha ucuz ve hava kirliliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarıyla ilgili bilgi her zamankinden daha fazla olmasına rağmen aktif inşaat halindeki projelerle planlanan küresel kömür santralleri projeleri 481 gigavatlık bir kapasiteye sahip bugün. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Avrupa Birliği'nin kömürlü termik santral kapasitesinin toplamını dahi aşan bir rakam. C40'ın mevcut kömür santrallerini emekliye ayırma ve artış planlarına ilişkin analizi raporda yer alan 61 C40 kentinin 42'sinin bulunduğu konuma göre 500 km mesafe içerisinde kömür santrali kapasitesindeki bir artışın yaşanacağını gösteriyor. %100 temiz yenilenebilir enerjiye geçişi sağlamak için gereken eylemlerin ölçeği ne kadar büyük olsa da küresel enerji dönüşümü hem yerel yönetimler hem de ulusal hükümetler için istihdam yaratması ve ekonomileri desteklemesi bakımından da çok önemli fırsatlar sunuyor. Tabii 481 gigawatt kömür planlamak da hakikaten artık dünyanın kaldırabileceği bir şey değil. Bir an önce kömürden çıkış gerekiyor. Romanya hükümeti ulusal dayanıklılık ve iyileşme planına göre 2023 yılına kadar kömür ve lignit kullanımını aşamalı olarak bırakacak. Bakın konuda hareket edenler de var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından dün imzalanan plan 2025 yılına kadar Romanya'nın Kömür kapasitesinin 4'te 3'ten fazlasını azalmasını sağlayacak. Kömürün ötesinde yani Europe Beyond Coal kampanya direktörü Catherine Gutman, Romanya'nın Avrupa'da kömürden çıkacağını açıklayan 19. ülke olduğunu hatırlatarak, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin deneyimlerinin bize gösterdiği şu ki, kömürden çıkış taahhütü verildikten sonra çıkış fiili olarak öngörülemden daha hızlı gelişiyor. Niye dersiniz? Çünkü ekonomik açıdan da mantıklı. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani Süt Değinin 7. İstanbul Karbon E Zirvesi 28 Eylül 2021'de gerçekleşti. İklim dirençli Türkiye için yeşil toparlanma, atık ve enerji yönetiminin rolü başlığındaki çevrim içi bir araya gelen paydaşlar iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin konuşmalarında karbon yönetiminin bugünü ve yarını Hep beraber izlendi. Düşük karbon kahramanı ödül töreninde yapıldı. İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu bu yıl ödül takdim ettiğimiz 30 kuruluşa güzelim ülkemizin yarını mavisi ve yeşli için teşekkür ediyoruz dedi. Sanayimiz sera gazı salımlarını azaltarak iklim dirençli büyümeli. Sanayide sere gazı salımlarını azaltarak iklim krizine karşı dirençli büyüme ve ihracat gücümüzü arttırmanın mümkün olduğunu söyleyen Profesör Kara Osmanoğlu yeşil dönüşüm için yatırımların ve iyi uygulamaların desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. Profesör Doktor Kara Osmanoğlu süt D olarak imalat, üretim ve ürünlerin düşük karbon ayak izi için sosyal ve teknik uygulamalarıyla ülkemizin karbon yönetimi kapasitesinin artışında etki yaratarak sürdürülebilir yaşamın gelişimine katkı veren kuruluşları teşvik ve Tartif için düşük karbon kahramanı ödülü sunuyoruz dedi. Sütte 2021 düşük karbon kahramanı ödül sahiplerinin hepsini güzelin ülkemizin yarını yeşili ve mavisi için mühim diye açıkladı. Anadolu Ajansı'ndan Nuran Erkul Kaya çok güzel bir haberi var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin raporuna ilişkin Raporda deniyor ki bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayınladığı rapora göre insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2000 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde arttı. Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030'a kadar yarıya, 2050'ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor. Küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması kapsamında 1,5 dereceyle sınırlandırmak için...